Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ben tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin Ema ba'd Değerli arkadaşlar İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın riyad Salihin adlı hadis kitabını şerh etmeye okumaya Müdaresel etmeye devam ediyoruz. 55. BAP'tayız. Yaklaşık olarak 450 tane hadis okumuşuz şu ana kadar. Bunları sürekli tekrarlamak lazım. Evimizde, çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle paylaşmamız lazım. Öğüt olarak, nasihat olarak Allah Teala'nın kelamı Kur'an ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, hadisleri yeter. Sürekli bunları diri tutmamız lazım. Zihnimizde, evimizde, etrafımızda. İmam Nevi rahimehullah bizlere diyor ki bu babda babu fadluz zuhdi fi Dünyada zühd. Halinde Esma'nın zühd sahibi olmanın fazileti ve has'e al-taqallul ve dünya hususunda aşırı gitmemeyip dünya konusunda az kazanmaya teşvik bahsi ve fadlül fakri ve fakirliğin fazileti bahsi Bu konu özellikle bu modern çağda günümüz Müslümanlarına sürekli işlenilmesi gereken, burada zikredilen ayetlerin ve zikredilen hadislerin sürekli tekrarlanması gereken bir konu. Çünkü öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, hiç bundan önceki çağlara, hiç bundan önceki yıllara benzemiyor. Her geçen gün bu fitnenin tesiri, dünya fitnesinin tesiri insanlar üzerinde etkisini arttırıyor. Hatta Müslümanlar üzerinde bile hatta ilim talebeleri üzerinde bile bir de bakıyorsunuz ki adamın bütün hemmi, adamın bütün gam mı geçim derdinden çıkmış. Nasıl olur da daha fazla kazanırım? Nasıl olur da zengin olurum? Nasıl olur da Dünyalık daha çok şeyler elde edebilirim olmuş. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz ki buna mukabil olarak, buna paralel olarak ahiretine de bir o kadar gayretsiz olmuş. Kur'an okuma konusunda gevşeklik, had safhada ezberleme konusunda, had safhada ibadetleri artık rutin hale dönmüş namaz vakitleri peş peşi ardını takip ediyor. Gidip geliyor, gidip geliyor. Namazda ne okuduğunu bilmiyor. Kitap okumuyor. Oruç tutmuyor. Salih amellerde bir gevşeklik. İşte bundan dolayı bu ayetler ve hadisler bizler için çok önemli. Sürekli kendimizi hatırlatmamız lazım. Bu dünya fani. Bu dünya sonra gelecek hadislerde bir hayvan leşinden daha değersiz Allah'ın dinde hayvan eşinden daha değersiz Allah ininde. Allah Teala'nın böyle değer vermediği, böyle peygamber aracılığıyla bize vasfettiği bir şeyin ardına bu kadar çok düşüp bir insanın ahiretini göz ardı etmesi, kulak ardı etmesi o insanın akıllı bir insan olmadığını, levit bir insan olmadığını, hayrını kendisi için hayır isteyen bir insan olmadığını gösterir. İmam-ı Nevi burada bizlere Yunus suresinin 24. ayetini zikrediyor. Diyor ki Allahu Teala innema meselul hayati'd dunya Allahu Teala dünya diyor dünya hayatı şuna benzer. Dünya hayatı ile ilgili Allah Teala bize bu ayette bir örnek veriyor. Bir benzetme yapıyor. Kemâ in anzalallahu minas semâ gökten inen yağmura benzer. Fahtalete bihi nabatul ardı مِمَّا يَأْقُلُ النَّاسُ وَالْاَنَامُ Gökten inen ve bitkilere karışan onların köklerine inen ve bitkilerin doğup, bitkilerin yetişip insanların ve hayvanların yemiş olduğu neye benzer? Yağmura benzer. Hatta اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُ Öyle ki bu yağmurlar sonucu bitkiler, nebatat çoğalır, artar. Yeryüzü güzelleşir. Bugünlerde de onu yaşıyoruz değil mi Türkiye'de? İstanbul'da olanlar. Şöyle aleyküm selam. Genel alanlara baktığımız zaman, parklara, bahçelere, yeryüzünün Allah-u Teala'nın da bu ayette dediği gibi Hatta ıza akadetil ardu zuhrufaha Yeryüzü yapıyor? Süsünü alıyor. Süsünü takınıyor. Nasıl insan süslenir, değil mi? Bir görüşmeye gideceği zaman, dirilerle toplanacağı zaman dönem dönem insan kendini abar, dikkat eder. Bayanlar tabii daha çok dikkat eder, süsünü alır, değil mi? Yer yani yüzü de süsünü alıyor. Allah Teala öyle bahsediyor. Bakın şimdi laleler açmış, çiçekler açmış. Böyle bir ne var? Bir hareket var, bir enerji var sanki. Waze yenet. Yer yeryüzü böyle ziynetlenir. Süslenir. Ve zanne ehluha ennehum kadiruna aleyha. de zannederler ki onlar her şeye kadirler. Onların gücüyle, kudretiyle, kuvvetiyle bir şeyler oluyor. Biz yaptık, biz ettik. Diyor ki, eteha emruna leylen evnehâra fe cealnâ hasîdâ. Bir de bakarsın ki o toprağa, o yeryüzüne, o bölgeye bizim emrimiz, azabımız Gece ya da gündüz bir geliverir ansızın. Onu diyor ne yaparız? Bir çilmiş ekin gibi yaparız. O az önce güzelliğinden bahsedilen süsünü almış o güzel olmuş topraklar, araziler, bir de bakarsın ki ne olmuş? Çiğnenmiş, yerle bir olmuş ekin haline gelmiştir. Yani bugün biz bunu yaşıyoruz değil mi? Bir bakıyorsun 15 saniyede van yerle bir oluyor. Beş saniyede Ada Pazar yerle bir oluyor. Sanki diyor bu topraklar dün yokmuş gibi bir hal alır. Allah-u Teala ayetin sonunda diyor ki tefekkür eden, düşünen insanlara işte böyle ayetleri ne yaparız? Tafsil eder, açıklarız. Yani diyor ki bu ardına düştüğünüz, peşine düştüğünüz dünyanın hali budur. Diğer bir ayet Allahü Teala şöyle buyuruyor, Kevs suresi 46. Vazriplukum meselal hayatid dunya. onlara şu, onlara dünya hayatıyla ilgili vermiş olduğumuz şu örneği ver. Allah Teala bakın Kuran-ı Kerim'de dünyayı hep ne yapmış zemmetmiş. Kur'an okuduğunuz zaman dünyanın yerildiğini görüyorsunuz. Zemmedildiğini görüyorsunuz. Zaten dünyaya da dünya denmesinin istikak, yani türev olarak bakıldığında neden isimlendirilmiş, dünyaya niye dünya denmiş diye söylendiğinde araştırıldığında ilim ehli diyor ki bir görüşe göre deni, Arapçada deni derler. Değersiz olan şeylere. Basit olan şeylere deni. Oradan diyorlar dünyaya da dünyadan. Bir görüşe göre de dünya yakın. Manasında ahirete yakın olduğu için. allah Teala diyor ki bu Kehs suresinde onlara dünya ile ilgili şu mesele ver, şu örneği ver. <gülüyor> Gökten inen yağmura benzer dünya. <gülüyor> Öyle ki bu yağmur neyle karışır? Yeryüzünün toprağına, bitkilere karışır. Bu bitkiler belli bir süre sonra öyle bir hale gelir ki geçerdikten, çiçekleri açtıktan, başaklar olgunlaştıktan sonra bir de bakmışsın ki ansızın mesela ben Tekirdağ'a gidip gelirken böyle dikkat ederim, tarlalara bakarım böyle, yemmeçri olmuş böyle. Süsünü almış o araziler böyle o vadiler, o ovalar böyle, yemyeşil olmuş böyle, dalgalı dalgalı. Birkaç ay sonra bir bakarsın ki kupkuru, sarı olmuş. allah Teala diyor ki, ayet-i kerimede, ve sonra diyor, rüzgarların savurduğu çer çöpe döner. Bu yağmurla karışan bitkiler. İşte dünya hayatı böyledir. Gelip geçicidir yani. O yaşadığın o anlık, o, o bitkilerin o yaşamış olduğu güzelliğe benzer. O yeryüzünün o bitkilerle süslendiği hale benzer. Bakın lale. İstanbul'da lale zamanı diyorlar değil mi? Ne kadar sürüyor? En fazla bir ay sürüyor. Bir ay. İşte dünya hayatına buna benzer. Yani o laleyi alıp, o lalenin seninle birlikte evinde, dükkanında, bahçende üç sene, beş sene yaşayacağını hayal etme. O bir ay sonra ne yapacak? Gidecek. Onun ömrü her sezon bir ay. وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُكْتَدِرَ Allah-u Teala her şeye muktedirdir. Kadirdir. malu Mallar, mülkler. وَالْبَنُونَ Çoluk çocuk. زِينَةُ الْحَيَاتِ dünya Dünyanın ziynetidir. Az önce de bakın. allah Teala dünya süsünü neye benzetti? O bitkilerle süsülenmesine benzetti. Bunlar dünya hayatının süsü. Gelip geçici. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ salih olan, baki olan salih ameller ise hayrun enda rabbik. Rabbin katında daha hayırlıdır. Ne bunlar? Kur'an okumak, salih ameller, ibadetler, değil mi? İlim talep etmek. Bunlar öyle salih ameller ki baki olacak. Sen gittikten sonra da öldükten sonra da senin arkandan defterinin kapanmayacak ameller. Hayrun enda rabbike sevaben ve hayrun emele. Ümit bakımından da bakıldığında bu ameller daha çok ümit var olacak ameller. i̇mam Nevi rahimehullah bu da Hadid suresinin 20. ayetini zikredebilirdik. İ'lamu Allah Teala bize de ki bilin. Farkına varın. Yekinen anlayın. Enmel hayatı dunya la'ibun ve Dünya hayatı Laibun, oyundur. Yani gerçek değil. Çocuklar kendi aralarında oynarlar. Birisi doktor olur, değil mi? Birisi mühendis olur. Gerçek değildir. Dünya hatta böyle. Birileri bizden, birileri doktor oluyor, birileri mühendis oluyor, birileri fabrikatör oluyor. Bir şeyler oluyor ama bundan inanın oyun. Oyun olduğunun ne zaman farkına varıyorsunuz? 60-70 yaşına geldiğiniz zaman bir de bakıyorsunuz ki o roller sizden alınmış. Kenara itilmişsiniz, kenarda kalmışsınız. Tek başınıza kalmışsınız. Diyorsunuz Allah Allah ne oldu ya? Beni kim çıkardı bu oyundan? Bu oyunu kim bozdu? Bu rolümü kim aldı benden? Az sonra bir de bakmışsınız ki adamın cenazesi omuzlar üzerinde gidiyor. Ve lehvun eğlence ve zînetun zînettir. Az önce hayatlerde zikretti ya. Ve tefâkurun beynekum övünç kaynağıdır. Birbirinize övünürsünüz. Gururlanırsınız değil mi? İnsanlar dünyayla benim şuyum var, benim buyum var, diliyle bunu söyler yahut halleriyle, hareketleriyle. Yani insanoğlu aslına bakıp şöyle nereden geldiğine, nasıl dünyaya geldiğine baktığı zaman böyle kibirlenecek bir yaratık olmadığını anlaması lazım. Karnı ağrıdığı zaman, tuvalete koşup gittiğindeki halini düşündüğü zaman ne kadar basit bir canlı olduğunu görmesi lazım. Kibirlenecek bir şey yok. Ama o insan Biraz böyle allah Teala tarafından kendine mal mülk verildiğini bir de bakıyorsun ki arabaya binişi inişi değişiyor. وَتَكَافِرُونَ فِي الْاَنْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ Ve dünya sizlerin çoluk çocuk konusunda mal mülk konusunda çoğalmaya çalıştığınız, çoğalmak için gayret ettiğiniz bir şeydir. كَمَثَلِ غَيْثٍ İşte diyor ki bu neye benzer? كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ bu bir yağmura benzer. Çiftçilerin hoşuna giden tabi burada kuffar bazı ilim ehli çiftçi olarak açıklıyor. Çünkü diyor ki çiftçilerin neden kafir denir? Çünkü toprağı örterler. Toprağın altına tohumu saklarlar. Ondan dolayı çiftçilerin ne denmişiz diyor? Kafir denmiştir diyor. Acab el kuffara Sonra diyor bu nebat. <gülüyor> bu bitki ne haber? Kurumaya yüz tutar. Fetrahu muzfarra. Bir de bakarsın ki sararır. Sunma yakonu hutame. Bir de bakarsın ki ne olmuş çerçöp. O böyle buğdaylar, o yulaflar, o ne diyorlar onlara ay çiçekler. Bakarsın ki dikilmiş duruyor. Bir haftaki sonra bir gidersin oraya. Çerçop olmuş, kurumuş gitmiş. Bir hafta önce bu, bu yemişildi. Fıl Ahireti azabun şeydi, ahiretteki azab ise şiddetlidir. Omaqfiratun min Allahi varıdıvan. Bir de Rabbin katından ve rıdvan var. Ya o, ya, ya o yol var ya bu yol var. Oma'l hayatu dünya illa metağul gurur. Dünya hayatı Aldatıcı bir metadan, aldatıcı bir şeyden, maldan, mülkten başka bir şey değildir. Aldatır. Bu da Hadid Suresi. Yine İmam Nevi Rahimahullah, Ali İmran Suresinin 14. ayetini zikrediyor bizlere. Diyor ki Allah-u Teala, Zuyyine nasi, hübbü şehevâti minen nisa'i vel benin. İnsanlara, kadınlara olan şeh şehvet, sevgisi, duygusu, çocuklara olan sevgi ve alqanatirul muqantara min adh altın yığılmış toplanmış biriktirilmiş altınla ve gümüşler vel-heylil <gülüyor> musawamati salınan o koşan öyle otlaklarda serbest bırakılan atlar insanlara diyor sevdirilmiştir Ve her <gülüyor> ekinler de insanlarda buna karşı bir sevgi var Allah tarafından bundan bahsediyor size sevdirilmiştir diyor <gülüyor> Evet bunları insan sevebilir. Bize sevdirilmiş. Bunu severken bunların meta olduğunun farkına varmamız lazım. Yani değersiz bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud tağı kadar altınım olsa <gülüyor> borcum için ayırdığım miktar dışındaki altınların hepsini üç günden fazla yanımda tutmam dağıtırım ne ki? Diyor. Şimdi insanlara bakıyorsunuz ki Yığınla da kazanıyor. Bakıyorsunuz ki milyarları trilyon olmuş, trilyonları katrilyon olmuş. Gidiyor böyle. Ama adamın cömertliği artacak yerine cimriliği artıyor. <gülüyor> Ve korkusu da artıyor. Adamda hiç olmaması gereken fakirlik korkusu peydah oluyor. İşte bu ayetin kelimenin sonunda diyor ki allah hayatid Teala. İşte bunların hepsi bu atlar, arabalar, Metavul hayatı dünya metas. Bunlar bu kadar bağlan, uykunu kaçırmasın bunlar. Seni namazdan alıkoymasın. koymasın, seni ilim talep etmekten alı koymasın. Allahü hasnul Maab. Güzel son, güzel dönüş. Allah katındır. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ya, sizlerden diyor cennette, sizlerden birisinin cennetteki diyor o asasını o kırbacını, o sopasını koyduğu o yer dünya ve dünya içindekilerden her şeyden daha hayırlıdır. Yani ne kadar küçük bir yer. Cennete koyduğun o mesafe, o onun tuttuğu hacim o kadar değerli ki dünya onun yanında o kadar değersiz, o kadar beş para etmez ki yani buradan anlayın. Dünyanın ne olduğunu. Sonra İmam-ı Nevi Fatır Suresi'nin 5. ayetini zikrediyor. Allah Teala diyor ki: "Ya eyühen nas! Ey insanlar! Inne hak." Allah'ın vaadi haktır. "Fela tagharrannakumü'l hayatü'd-dünya." Sakın ha sizi dünya hayatı kandırmasın. Allah Teala böyle diyor bakın. Adam arkadaşın, dostun görüyorsun. işte konuşuyorsun ne var ne yok falan. Sonra adamı bir daha 10 sene sonra görüyorsun. Hep aynı telaşta, aynı koşturmada. Bir yerlere gelmek için didiniyor, didiniyor, dinliyor. Adamın ahiretine bakıyorsun, çoluğuna, çocuğuna bakıyorsun, kaymış gitmiş. Bir yerlere de gelememiş, bir şeyler de olmamış. Veyahut da olmuş ama neye yarar ki? وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ İşte sizi diyor bu şeytan, Allah'a karşına yapmasın, aldatmasın diyor. Sonra İmam Nevi Rahim Allah bizlere Tekâsr suresini zikrediyor. <gülüyor> çokluk, çoğalma arzusu sizleri ne yaptı? İlha etti. Yani sizleri meşgul etti. Sizleri haktan alıkoydu. Hatta zurtumul mekâbir Ta ki ne yaptınız? Ölüp kabirlere girendiniz. Ölüp kabire girendiniz. Bu çokluk duygusu sizi azdırdı. Sizin gözlerinizi öttü, gözlerinizi vurdu. Kalla <tellâ> sevfete'lemûn. Diyor ki Allah-u Teala. Kesinlikle sonra bileceksiniz, anlayacaksınız. <tellâ sefet alemun> sonra Allah-u Teala tekrardan diyor ki gerçekten anlayacaksınız. Kalla levte'lemûn <ta 'alamun> ilmel yakîn. Diyor. İlmel yakîn olarak bileceksiniz. İlmel yakîn. Anlayacaksınız. Demek ki bu çokluk çoğaltma duyguları öyle bir hal alıyor ki alı koyabiliyor insana. Kela sonra Allah'ın Ankebud suresindeki ayetleri zikrediyor Son olarak imamın nevi rahimullah. Vema havi, vema havi. Hayatu illa ve Allah ﷻ zorla diyor ki bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Oyun ve eğlenceden ibarettir. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ Ahiret yurdu ise Ahiret yurdu ise lehiyyel hayavân Ahiret yurdu ise gerçek hayatın olduğu yerdir diyorlar. Yani gerçek hayat orada. لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ Tabi insanlar şayet bunu ne yapsalardı? Bilseler. Allah Teala yine şöyle buyurmakta. Bizlere Nur Suresi'nde 37. ayette "Ricalun la tulhihim la tulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillah." Allah Teala gerçek adamlardan bahsediyor şimdi Kur'an-ı Kerim. Adamlardır onlar diyor. Kimdir o adamlar? "La tulhihim ticaretun ve la beyun an zikrillah." Onları ne yaptıkları ticaretleri ne yaptıkları alışverişleri Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. ve ikam-is salati ve ita namazları ikame etmekten ve zekat vermekten de alıkoyamaz. Onlar o, rical dedikleri Allah Teala'nın rical diye isimlendirdikleri var ya, ye hafunne korkarlar buna rağmen. Ye ummeteteqallabu fihi'l kulubü ve'l Kalplerin ve gözlerin alt üst olduğu, alt üst olacağı o günden korkarlar. Çok önemli bir haslet. Evet hadislere geçelim. İmam Nevevi rahimehullah bizlere ilk hadis olarak Amr ibn Auf el-Ansari radıyallahu anh'un'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti, naklediyor. Bu hadis muttefakun aleyh. Diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem بعث ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه الى البحرين ياتي Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Ubeide ibn el-Cerrahi nereye gönderdi? Bahreyn'e gönderdi. Elçi olarak, görevli olarak, memur olarak. Ne için? Bahreyn'den toplanacak vergilerin Medine'ye getirilmesi için. قادم بمال من البحرين ابو عبيده بحرينden mal mülk vergileri toplayıp Medine'ye geliyor. Ve semi'at el ansar bi kudum Abi Ubeyda fe vafe salat sallallahu aleyhi ve sellem. Abi Ubeyde'nin bu vergi ve mal mülk geldiğini duyan Ensar sabah namazında camiye geliyorlar Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'da namazı ifa ediyorlar fedâ ediyor. Felamma sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince kalkıp tam gidecekken Aleyhisselam'ın önüne geliyorlar hemen Ensar. Aleyhisselam gülüyor. Tebessüm ediyor. Diyor ki onlara "Ezünunum, samiyyetim, anna, abaa, Ubayd tekadime bir <gülüyor> şeyimden Bahreyn." Diyor ki. Herhalde Ebu Ubayd'nin Bahreyn'den vergileri getirdiğini, cizcileri getirdiğini duydunuz. Fakat "Ecel ya Rasulallah." Diyor ki ashab. Evet, duyduk. Ey Allah Rasul. Fakat "Abşiru," diyor ki Allah'ı <"Aleyhisselatü. gülüyor> yani sevinin, müjdeleyin. Malum yok burada. Dağıtılacak. وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ Sizleri mutlu edecek şeylerle ümit var olun. Yani biraz sonra mutlu olacaksınız. Aleyhisselatü vesselam diyor ki mal مَا الْفَقْرَ aleykum. عَلَيْكُمْ Benim diyor endişem, sizin hakkında duyduğum korkum fakirlik değil. Yani siz fakirlikle boğuşabilirsiniz. Fakirlikle, fakirliğe sabredebilirsiniz. Walakinni akhsha alaykum an tubsata ad-dunya alaykum bu busitat ala man kana Ancak diyor korkum sizlerden önce gönderilen sizlerden önce gelen ümmetlere dünyanın böyle serilip önlerine yayıldığı gibi sizlerin önüne de yayılıp serilmesinden korkuyorum. Fetenafasuha kama tanafasuha ve böylece bu dünya için önünüze serilen bu dünya için birbirlerinizle rekabete girip Aynı kendilerinizden önce insanların girmiş olduğu gibi rekabete girmenizden korkuyorum diyor. فَتُحْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْكُمْ Ve böylece diyor onları helak ettiği gibi onları helak ettiği gibi bu münafese, bu rekabet sizleri de helak edecektir. Aleyhisselatü vesselam diyor ki benim kaygım, benim korkum budur. Şimdi gelin görün arkadaşlar insanların dünyaya olan hırslarını. Eğer bir iş alacaksa, eğer anlaşmaya gidecekse hiç sorun değil. Gece dörtte kalkıp yola çıkabiliyor adam İstanbul'dan, Ankara'ya gidebiliyor. Van'a gidebiliyor. Başka bir şehre gidebiliyor. Ama iş sabah namazına kalkıp camiye gitmek olunca adamın her tarafı tutulabiliyor. bizi ağrıyor, bacağı ağrıyor. Bu dünya rekabeti insanlar öyle bir hale getirmiş ki bu rekabet Bizden öncekileri helak ettiği gibi bugün birçok insanın helak olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Az önce Nur Suresi'nde zikrettiğimiz ayet-i kerime de rical diye bahsettiği Allah-u Teala'nın ticaretin ve alışverişin Allah'ın zikrinden alıkoymadığı insanlar her geçen gün azal azalıyorlar. İkinci hadis An-Ebi Sa'idin'il Khudri radiyallahu anhu kal, Celesa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel ve جلسنا Diyor ki Abu Sa'id al khudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Bizler de diyor, etrafına oturduk, diz çöktük. Tekale dedi ki aleysatu sallam inne mimma akhafu aleikum min ba'di ma yuftu aleikum min zahratid dunya ve diyor, benden sonra ben bu dünyadan ayrıldıktan sonra benim ardımdan sizlerin için korktuğum bir husus var. Nedir o husus? Dünyanın diyor süsüyle Dünyanın diyor parlaklığıyla, zinetiyle sizlere verilip açılmasından, bol bol sizlere bunun verilmesinden korkuyorum. Yani şu son 100 yıla kadar şöyle bir insanlığa bakın ve bizim çevremizdeki atalarımıza, babalarımıza, dedelerimize bakın. Bu adamların ne kadar yoksullukta, ne şartlarda yaşadıklarını bir şöyle tasavvur edin onlardan dinlediğiniz kadarıyla. Ve ne kadar sabırlı olduklarını şöyle bir düşünün. Şimdi bugünün insanına bakın 18 yaşında, 19 yaşında ev sahibi olmuş, 20 yaşında ev sahibi olmuş. Ya ev sahibi olmasa bile kirada otursa bile evin içindeki bütün eşyalarıyla birlikte bütün nimetlerden faydalanan arabası olan, işi gücü olan insanların nasıl da sabırsız olduklarını şöyle bir gözlerinizin önüne getirin. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben benden sonra bunu, sizlerin Adana korktuğum, en son duyduğum şey budur. Bu hadis Cem'e muttfaqun aleyh. Üçüncü hadis yine Ebu Sa'id el-Hudri. Enne Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İnned-dünya hulvatun hadira." Diyor gele ses etsem. Dünya hulvatun. Helvadır, tatlıdır. Hadira. Böyle yeşildir. Dikkat çeker. وإن الله تعالى مستخلفكم Allah Teala sizleri yer neler kıldı? Halifeler kıldı. Yer yüzünde herkes ne yapıyor? Bir halife. Evinde halife, iş yerinde halife. Yani amel edebilir diyor ki ayetinde. Feyan duru keyfe taamelun. Sizlerin diyor nasıl amel edeceğinize, nasıl işler yapacağınıza bakıyor. Allah Teala bizi bırakmış bu dünyaya. Bakıyor ne yapıyoruz? Kimi çarpıyoruz? Kime yalan söylüyoruz? Ticaret için ufak bir şey. Söylüyor. Kime yalanlar söylüyoruz? Fettakun dünya diyor ki al esaret Dünyadan sakının. Yani dünyadan korkun. Yani dünyayla böyle işlisi dolmayın. Wattakun nisa kadınlardan da sakının. Yani kadını gördün, ondan uzak dur. Dördüncü hadis az önce hadis İmam Müslim'in rivayeti. Dördüncü hadis Enes ibn Malik hadisi Radıyallahu anh diyor ki. قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة قال أن النبي sallallahu aleyhi ve sellem قال النبي aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu اللهم لا عيش إلا عيش Allah'ım ahiret hayatından başka bir hayat yoktur diyor. Dünya hayatı acısıyla tatlısıyla hayat değil. Bu hadis de muttfağun عليه hadis. 3. hadis Enes hadisi An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال يَتِبَعُ الْمَيْتَ تَلَاثَ Diyor Vesselam, ölüye üç şey ölüyü üç şey takip eder. Yani hep söylüyoruz ya ölü, ölü. Ölü ifadesi bazen bize böyle çok tesir ediyor. O gaflet perdesi kalktığı zaman. Bazen de ölü yani. Herhangi bir ölü yani. Biz, biz haricinde ölen herkes. Ama hiç böyle. Yani. Kılımız kıpırdamıyor. Sanki kondurmuyoruz kendimizi. Ölü diyor Allah yani bizim Bizden bahsediyoruz. Yani sen öldüğün zaman seninle birlikte mezara, mezara gelecek, mezarın başına kadar gelecek üç şey var. Ehluhu ve maaluhu ve ameluhu Ehli ailesi maluhu ilim ehli diyor ki buradaki maaluhu yani hayvanları bu da bugünkü ifadeyle araçları, malı, mülkü bindiği binekleri. Senin ardından cenazeyle birlikte gelecekler. Ve ameluhu. ameli. Bu üçü seninle birlikte mezara kadar geliyor. Ferci usnani ve yapkama'an vahid. İkisi geri dönecek. Biri seninle birlikte o karanlık toprağın, soğuk toprağın içinde kalacak. Ve yani kendinizi şöyle düşünün. Bir şehire gidiyorsunuz. Bir ülkeye gidiyorsunuz. O ülkedeki ilk gününüzü düşünün. Bir otele gittiniz, bir arkadaşın evine girdiniz, yahut bir ev tuttunuz. Yani oradaki o ilk gününüzü hiç unutmazsınız değil mi? Yaşadığınız her şey ilk olduğu için acısıyla tatlısıyla. Bir de şey düşünün. Yani dünyadan ahirete, kabre yapılan yolculuğu düşünün. İlk günü düşün. Dünyadan ayrılmışsın, gitmişsin. Toprağın altına girmişsin. ve maluhu. ailesi ve bilekleri hayvanları geri döner. Ve yabqa amaluhu Ameli sana var onunla birlikte kalır. Muttafakun aleyh. 6. hadis yine Enes İbn Malik hadisi radıyallahu anh. Kale kale رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Yu'ta bi en ami ehli'd-dunya Min ehlin nâri يوم القيامه. Kıyamet günü cehennemi hak etmiş. Fe yusbegu fin nâri sabgaten. Cehenneme şöyle bir, soku, bir yere sokulup çıkarılmış. Bakın. Sokulup çıkarılmış bir adam getirilir diyor. Bu adam dünyanın en zengin adamı iken. Dünyada bütün nimetleri tatmış iken cehennemlik olmuş ve cehenneme bir kere batırılıp çıkarılmış. O adamı getirirler diyor. Sonra şöyle denir. Adem, hiç bir hayır gördün Ona denir ki ona sorulur ki ey Adem oğlu, ey insan hiç hayır gördün mü? Güzellikler yaşadın mı? Hiç nimetler bahşedildi mi sana? Mutlu bir günün oldu mu? Hal merre kat? Feyekulu la vallahi ya rabb terk ediyor Allah'ım Rabbim yemin olsun ki hayır hiçbir nimet görmedim. Hiçbir nimet yaşamadım. Bakın arkadaşlar dünyanın en zengini. Dünya içinde nimetlerin ortasına düşmüş adam. Cehennemde yıllarca tutulmamış. Sokulup çıkarılmış. Soruluyor. Diyor ki hiçbir hayır görmedim. Yani bakın şimdi de öyle değil mi? Hepimiz belli bir ömürdeyiz. Belli bir yaştayız. Bundan önce yaşamış olduğumuz güzellikle şöyle bir gözden geçirin. Yani yediğimiz yemeklerden, yaşadığımız güzel anlardan hepsini şöyle bir gözden geçelim. Sanki yaşamamışız gibi değil mi? Geçmiş gitmiş. Sanki bir saniyelik bir olay. tabi اَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسَنْ فِي الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ Dünyada fakir. Hatta böyle çok fakirlik çekmiş. Çetin fakirlikler yaşamış. Ama cenneti hak etmiş. Cennete girmiş insan getirilir. Fa'us <gülüyor> سَبْقَةً fil الْجَنَّةِ Böyle sokulmuş, çıkarılmıştır. Yani cennete giriyor, çıkıyor. Fe yukalü lehu yabne adem hel ra'yte bu'sen kat hel merrabike şiddetun kat Ey oğlu, Hiç fakirlik yaşadın mı? Hiç sıkıntı çektin mi? diye sorulduğunda der ki la vallahi ma merrabiyi bu'sun kat Allah'a yemin olsun ki hiçbir yoksulluk, hiçbir çetin, hiçbir sıkıgın geçirmedinler diyor. Unutmuştur çünkü cennetin nimetleri karşısında dünyada yaşadıkları hiçtir onun için. Bu hadisede İmam-ı Müslim rivayet ediyor. Yedinci hadis Anil Mustavrid İbni Şeddat radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Maddunya fil ahireti illa mislu ma yec'alu ahadukum usbu'ahu fil yem. Falyandur bime yerji'ûn. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın dünyayı benzetiyor. Dünya ahirete göre şuna benzer. Dünyanın misali aynı şunun gibidir diyor. Sizlerden birisi parmağını denize okyanusa sokup çıkardığında parmağında kalan şey neyse su dünyada böyledir. Yani de, okyanusun yanında o okyanusun büyüklüğünde, denizin o büyüklüğünün yanında, o parmağında kalan o ıslaklık, o ne değeri var ise, dünyanın da ahiret yanındaki değeri budur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadiste İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis. Evet. Sekizinci hadis. Çok ilginç bir hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Cabir Radiyallahu Anh anlatıyor. Radiyallahu Anhuma. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merra bis ve nâsu kenefeteyhi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çarşıda yürürken etrafında da insanlar vardı. Asap yanında toplanmış hep beraber gidiyorlardı. Femerra bi ceddin esekke meyyitin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kenarda ölmüş leş bir keçi yavrusu. Yani oğlak görüyor. Oğlak. Bu oğlağın kulakları da küçücük böyle. Yani. yani bakıldığı zaman hoş gözükmeyen, kulaklarının küçük olmasından dolayı da para etmeyen bir hayvan. Bunun üzerine de ölmüş zaten leş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle alıyor o leşi. Fetenâvelehu Akar zahı bir ızdır kulağından tutuyor şöyle leşin kaldırıyor. Yanındaki diyor ki, en yakımyo hep bu en yakun her zahı dirham. Hanginiz bu leşe bir dirhem vererek sahip olmak ister? Yani bir dirham verip karşılığında bu leşi almak ister? Fakalı cevap veriyorlar, diyorlar ki, ma nupi bu anhu lenar bir şeyin. O o Yani diyorlar ki, Ey Allahımız, biz bunu bedava bile almayız. Kimse bunu bedava almak istemez. Diyor ki alıp ne yapacağız? Femme qal etuhibbune ennehu lekum Peki sizin olmasını ister miydiniz? Yani böyle bir şeye sahip olmak ister miydiniz? qalü vallaha leu kâne hayyen kâne ayben ennehu esek diyor ki bunun kulağı küçük bir hayvan bu. Küçük bir yaratık. Yani kusurlu bir yaratık. İstemeyiz. fekebe vahomeyyid Üstüne üstlük ölmüş leş. Ne yapalım bunu yani? Nasıl bizim olmasını isteyelim ki? Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Allah'a allah yemin olsun ki "el dunya dünya ehvunu ala llahi min hada aleykum. Allah Teala katında dünya sizin katınızda bu leş neyse ondan daha değersizdir. allah Allah Teala bu dünyaya bu kadar değer vermiyor arkadaşlar. Tabii yani bunları söylerken sorumluluklarımızı unutmayacağız. Yani dünyadan üzerinde üzerimize yüklenmiş toplumu, çocuğunu geçindirmekle, evimizi geçindirmekle olan o sorumlulukları bir tarafa bunları yerine getirirken dünyaya değer vermeyeceğiz. Yani leşe değer kim leşe değer veriyor? Evine gidecek yolda leş varsa o yolu değiştirirsin değil mi? Arkalardan dolaşırsın. Bu dünyanın değeri bu arkadaşlar. Bu hadis İmam-ı Müslim tarafından ne Rivayet ediliyor. Evet. Şu dokuzuncu hadisi alalım. Ondan sonra bitirelim. Yarın sabah da çünkü namazdan sonra dersimiz var. Ebu Zer hadisi radıyallahu anh Kâle, kuntu emşi ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi harratin bil medîne. Ebu Zer diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile Medine'nin mahallelerinde, sokaklarından birisine yürüyorduk. Beraberdik. Festakbelena Uhudun. Fekale ya Bazar. Diyor ki, Uhud dağı karşımıza çıkıverdi. Yani Uhud dağını gördük. Uhud dağına çıkıverdik. Dedi ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ey Ebu Zer, dedim ki diyor, Lebbeyke ya Rasulallah. تقول بيور أي الله رسوله أمرت فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه عليه أي أبو ذر Diyor Uhud dağı, şu gördüğün Uhud Dağı kadar. Uhud Dağı birçoğunuz görmüştür. Şu Uhud Dağı kadar diyor altınım olsa. Yani çeyrek gümüş değil arkadaşlar. Yani gramajları böyle hassas terazilerle ölçülen altınları örnek vermiyor bakın. Uhud Dağı kadar diyor altınım olsa. Diyor bu altının bu dağ Uhud Dağı kadar altının benim yanımda diyor 3 günden fazla bekletmezdim. Dağıtırdım yani. Bir dinar diyor bile ne yapmazdım? Bırakmazdım. Ancak diyor borcum için ödemem varsa, birisine sözüm varsa o borcumu ayırırdım kenara. Gerisini ne yapardım diyor. Aleyhisselatü Vesselam aynı şu örneği veriyor eliyle. Sağıma, soluma, arkama bütün arkadaşlar Allah'ın kullarına dağıtırdım diyor. Ne yapacağım diyor bunu. Sonra diyor, <gülüyor> hatta Diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Zer e, Diyor, yerinde kal kalır, e Bekle. Ben şimdi bir yere gidiyorum, geleceğim diyor. Abu Zara anlatıyor. Diyor ki, Sonra talqa fi hatta tabara. Diyor, gecenin karanlığında, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yanından ayrıldı, gitti. Sonra diyor, gözden kayboldu, uzaklaştı. Fesmi atu sauten qadir tafa. Diyor, yükselen bir ses duydum, bir ses, çığlık. فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَرَدَا لِنْنَب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birisi tarafından yolunun kesildiği hususunda korkuya düştü. Acaba birisi önüne mi çıktı onun? فَأَرَدْتُ أَنْ اَتِيَهُ Bakın Ebu Zahr diyor ki, hemen yanına koşmak istedim. Çünkü çığlık duyuyor, bir ses duyuyor. Aklına gelen ilk şey ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birisine yapmak istedi? zarar istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm selam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına diyor. Hemen koşarak gitmek istedim ama Fe zekertu kavlehu na tebrehatte atiyek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana söylediği yerinde kal. Senin yanına tekrardan geri dönünce dek yerinden kıpırdama sözünü hatırladım diyor. Bakın, sünnete olan bağlılığa bakın. Felsefe yok, mantık yok, şey yok. Resulullah böyle emretti. Yerinden ayrılma dedi. Ayrılmayacağım diyor. Yani bu kadar sünnete bağlı olan ashab var. Ve bu ashabın bu sünnete bağlılığı konusunda onları tasvip eden bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü namaz kılıyor. Namazdayken sağ ayakkabısını çıkartıyor. Değil mi? Arkasına bir dönüyor. Bütün sahaba sağ ayakkabısını, sağ ayakkabısını çıkarmış. Diyor ki ben diyor. Cebrail geldi. Melek geldi. Ayakkabı necaset bulaştıysa çıkartıyor. onlara da demiyor kardeşim yani bu kadar da aşırı gitmeyin sünnete bağlılık konusunda. Bak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem demiş ki ona ben gelinceye dek yerinden ayrılma. Bitti. Artık felsefeye, bana göre, şuna göre gerek yok. فَلَمْ اَبْرَ حَتَّ اَتَان۪ي Diyor ki, evet yerimden ayrılmadım. Yerimde kalmaya devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Fakultu <gülüyor> Dedim ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Lakat سَمِعْتُ صَوْتًا Ey Allah'ın Resulü bir ses işittim. Senin sesini duydum. تَخَوَّفْتُ <gülüyor> minhu. Endişeye düştüm, korktum da. Ve ona diyor bu yaşadığım o endişeyi anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Zara Sen bu sesi işittin mi? Naam, evet diyor. Ben diyor bu sesi işittim. O diyor bana gelen Cebrail'in sesiydi. Sen onu duydun. Ve Cebrail bana dedi ki kim مات من امتك لا یشرک بالله شیئا دخل الجنة. Cebrail diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden Allah'a ortak koşmamış halde ölenler cennete girecektir. Kultu Ebuzer diyor ki bakın Ebuzer diyor ki peygambere Ey Allah'ın resulü Pardon Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail'e ve in zana ve in saraqa zina etse, hırsızlık yapsa da mı? Kale, diyor ki Cebrail, ve inzena ve insarak. Zina edip hırsızlık yapsa bile. Bakın şirkin yanında zina, şirkin yanında hırsızlık daha hafif bir günah olarak kalıyor. Şirk çok büyük bir günah, çok ağır bir günah. Bu hadisi de Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Evet, burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta bu babla ilgili geri kalan bölümleri de okuruz. Sübhanetallahu aleyhi ve hamdik ve şe'den la ilahe illa ent.